Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Uzun emelin sebebi. İnsanları aldatıp mağrur eden, uzun emellere sevk eden üç şey vardır. Bu üç şeye ayet-i kerimede işaret ediliyor. Birincisi emanidir. Korkudan emin olmak. Emellerin şuhluğuyla insan öyle aldanır ki ölüm ve sonrasını düşünmez. Hep böyle yaşayacağını sanır. Hak Teâlâ Hadid Suresi 14. ayeti kerime Kerime'de şöyle buyuruyor. Sizi Allah'ın ölüm emri gelinceye kadar kuruntular, tuğli emel ve arzular aldattı. Uzun emelin ikinci sebebi dünyadır. Hak ala Lokman suresi 33. ayeti kerime de şöyle buyurur: O halde sizi dünyanın hayat ve zineti aldatmasın. Uzun emelleri besleyen üçüncü sebepse şeytandır. Cenabı Hak Lokman suresi 33. ayeti kerime de ve şeytan. ''Sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın.'' buyurarak, şeytanın aldatma biçimine dikkat çeker. İnsanları aldatan üç şey, üç ayeti kerime ile gösterildi. Birincisi, korkudan emin olmak. ikincisi dünyanın hayat ve zinetiyle mağrur olmak. Üçüncüsü ise, şeytanın nasihatine uymaktır. Üçüncü sebep olan şeytanın aldatma biçimi ilginçtir. Şöyle nasihat ederek insanı aldatır. Ne gam çekiyorsun böyle. İstediğini yap. Allah kerem sahibidir. Rahmeti boldur. Azap vermez. Ceza vermekte acele etmez. Vakti geldiğinde tevbe eder. Annenden doğduğun gibi temizlenirsin. Şimdi daha gençsin. Hem su bulanmadan durulmaz. Şeytan bu nasihati ile insanı kandırır. Akıllı olanlar buna kanmaz. Hak Teala'nın şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın ve Zira o sizin apaçık düşmanınızdır. Ayet-i kerimelerini kulaklarına küpe yaparlar. Evet. Şeytan hep düşman olmuştur. Kadimden bu yana, ata ve dededen beri. Ondan hayır bekleyen, beklediğini bulamaz. Ona ve onun sözlerine, niçin uyulsun? Hazreti Adem aleyhisselama, ve Hazreti Havva'ya, neler yaptığını bilmiyor musun? Duymadın mı? Nice insanoğlunun, imansız gitmesine sebep olmuş, iman harmanını, bir ateşiyle yakıp kül etmiştir. Her zaman uzun emerlerle ölümü unutturmuş, ölüm geldiğinde de gaflette olanların imanlarını kolaylıkla çalmıştır. Böylelikle insanlar imansız ve kara bir yüzle hakkın huzuruna giderler. Durum buysa ne yapmak ve nasıl yapmak gerekiyor? İsyan edip günahkar olanlar Hak Teâlâ'nın kerem sahibi olduğunu bilip korku kamçısına tutunarak ümit atına binmelidir. Sonra da şeriat yolunda dosdoğru gidip arzuladıkları menzile cennete ulaşıp cemalullah'a kavuşmalıdır. Aksi hareket edip dinden çıkarak bidatlere dalanırsa Allah korusun, küfre girilmesinden korkulur. Kişi dikkatli olmalıdır. Ey aziz kardeşim! Niçin korkmuyasın? Allah Celle Celaluhu aynı zamanda kahhardır. Cehennem gibi bir zindanı vardır. Ve bu zindanın aman dinlemez zebanileri. Hak Teala her isyankar için bir cehennem yaratmaya kadirdir. O halde niçin Allah'ın rahmetini talep etmiyorsun? Cennette İtaat edenlere en az verilen, Dünyanın on misline bedeldir. Hak Teâlâ, Günaha girip isyan edenlere, Dünyayı yalan dolan, Dedikodu mahalline çevirenlere, Hak hukuk aramayanlara, Burası geçim yurdudur diyerek, Korkuyu unutup, Bundan emin olan, Ve tevbe etmeden ölenlere, Amellerini iyi zannedip gidenlere, Cehennemi hazırlamıştır. Sevap kazandıran meşguliyetlerle Rabb'e itaat edenlere cenneti vaat etmiştir. Senin de Hak Teâlâ'nın vaadine inanman lazımdır. Gece gündüz demeden vaktini ibadetle geçirmeli, nefsine tevekkül ettirmelisin. Bu nasihatlere göre yaşamak ibadet ve etaatle meşgul olmak için tevekkül şarttır. Allah'a tevekkül edip rızkı ondan beklemek gerekir. Cümle mahlukatın rızkını veren, bu rızka kefil olan Allah Celle Celalihudur. Yeryüzünde ne varsa, hepsinin rızkını Allah Celle Celaluhu üstlenmiştir. Ondan başka rızık veren yoktur. Her türlü yardım ondandır. Başka yardımcı var değildir. Allah'tan başka rızık verici olmadığı, Kur'an-ı Kerim'de Hud Suresi 6. ayeti Kerime'de şöyle bildiriliyor. Ve yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin duracakları yeri de, emaneten konulacakları yeri de bilmektedir. Bütün bunlar apaçık bir kitapta yer almış bulunmaktadır. Allah'ın vadine güvenen rızık için gamlanmaz. Ona teslim olur. Evet. Allah Celle Celaluhu kulunun rızkını verir. Rızık için Allah Celle Celaluhu kafi ve yeterlidir. Onun tükenmez hazineleri vardır. Nitekim Hak Teala Talak suresi 3. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: ve onu ummadığı yerden rızıklandırır kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter şüphesiz Allah emrini yerine getirendir Allah her şey için bir ölçü koymuştur ey kardeşim işaret edilen rızık gökten iner hak تعالى zariyat suresi 22. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Rızkınızda, size vaat olunan şeyler de göklerdedir. Doğrusunu, Allah Celle Celaluhu bilir.